Başlayalım söze. Başlayalım Hacı Yivat. Nasılsın Karagöz'üm? Öyle el kol hareketleri yapma Civan. Aman efendim, sadece muhabbetle omzuna dokundum. İster muhabbetle, ister uhuvetle bu aralar yapılan bütün el kol ve bacak hareketlerine karşıyım. İlahi Kara gözüm, her gün yeni bir şeyler çıkarıyorsun. Bana sesini de yükseltme Civan. Yüksek çıkan seslere de karşıyım. Aman Kara gözüm, sen beni moderatörle karıştırdın herhalde. Seni moderatörle falan karıştırdığım yok. Moderatör efendim, moderatör. Tamam ben de öyle diyorum işte moderatör. Yahu moderatör, bak şimdi ayakkabı yiyeceksin. Kafası. Ben öyle gazeteci gibi eskalamam ha. Tamam Kara gözüm tamam tamam. Senin dediğin gibi olsun. Hem bana öyle geliyor ki haberler senin fazla etkilemiş. Yok ben çoktandır haber falan dinlemiyorum izlemiyorum. Olur mu Kara gözüm? Haber dinlenmez mi? Bana ergene gongku yetiyor hacivat. Ne ne yetiyor? Ergene gongku. Kelimeyi bir yerden hatırlıyorum ama. Ha ha ergene kon demek istedin herhalde. Ergene gong. Ergene kon. Şimdi geliyor ayakkabı kafana. Tamam tamam sinirlenme senin dediğin gibi olsun. Yahu ha ergene gong ha haber. Haber bir başlıyor ergene gong diye bitiriyor ergene gong diye. E sen de haklısın Karagöz'üm ne büyük bir çeteymiş bu. Çete çete olalı böylesini görme. Haklısın Karagöz. Ama unutma ayakkabı atmak da bir protesto şeklidir aynı zamanda. İyi ya ben de seni protesto ediyorum işte. Aşk olsun Karagöz'üm benim protesto edilecek neyimi gördün? Tamam tamam senden vazgeçip başka yerlerde olan protestolardan bahsedeceğim biraz. Bir grup esnaf iş yerlerinin kapatılmasını protesto etmek için üzerlerine giydikleri formayla çarşı notasında maç yapmışlar. Hadi canım. Daha dur bitmedi. Aynı esnaf ertesi gün tavla turnuvası düzenlemiş. Bak sen şu işe. Daha sonraki günder çarşıda uzun yaz akşamları adını verdikleri bir eğlence programı düzenlemişler. Şarkılar eşliğinde oyun oynamışlar. Ne ilginç protestoymuş. Bu da ilginçtir. Bak bir tiyatro sanatçısı da eline geçirdiği muzu sahneye atarak bu kültür merkezini yıkmak isteyenlerin ayakları buna basıp kaysın şeklinde yetkilileri protesto etmiş. Yumurta domates atanlara duymuştum ama muzu atanları duymamıştım Karagöz'üm. Bak daha neler duyacaksın. Bir yardım kuruluşu G8 zirvesini protesto etmek amacıyla dev maskeler takıp gazetecilere poz vermiş. Aynı grup bir başka gün Pinokyo kılığına girip caddelerde yürümüş. Pinokyo kılığı bence güzel. <gülüyor> Ben de tuttum acıyı. Benim aklımda bir Danimarkalı sanatçının bir adaya nükleer atık bırakılmasını protesto etmek için buzdağını kırmızıya boyaması kalmış. Hatta aynı sanatçı kirliliğe dikkat çekmek için de bir tepeyi kardeşlik simgesi olarak da bir vahayı kırmızıya boyayacağını söylemiş. Bir berber ise yeğenin kafasının arkasını İsrail bayrağının yıldızı, kuru kafa ve stop yazısı şeklinde kesmiş. Kuru kafayı kırmızıya boyayan berberin amacı İsrail'in Gazze'ye yaptığı katliamı protesto yapmak içinmiş. Futbolcuların da yaptığı protesto gösterisi vardı ama nasıldı bakayım? Ha ha hatırladım paralarını alamadıkları için maçın başlangıç düdüğü çaldığı halde sahada bulundukları yerde diz çöküp bir dakika bekleyip topa dokunmamışlardı. Ee karşı takım geçirmiştir file'ye topu. Yok Karagöz'üm rakip takımdaki futbolcular protestolarına saygı gösterip kendi sahalarında aralarında topla paslaşmışlar. <gülüyor> Allah Allah. Ya neler oluyor dünyada değil mi? Oluyor Acımat oluyor.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 Seslendiren Savaş Bayındır Serkan Öztürk Teknik Yönetmen Kadir Çiftçi Ya Serkan şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya Gürültü yapmayın stüdyodayız Sıh